Bismillah, Elhamdülillah ve Salatu İmsak vakti girince vitir ve teheccüd namazı kılınır mı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde e, Peygamberimizin müezzinleri Bilal Habeşi radıyallahu Anh ve Ümmü Mektum radıyallahu Anh idi. Gece e, namazı Peygamberimiz ve sahabesi tarafından çok önem verilen ibadetlerden bir tanesiydi. Gecenin üçte ikisi geçince Peygamberimiz gece namazını kılardı. Sahabesi de bu şekilde yapıyordu. Bilal-i Habeşi radıyallahu an ilk ezanı okuduğunda artık gece namazının son bulduğunu işaret etmiş oluyordu ve o vakte kadar yani imsak vakti girdiğini artık bu gece namazlarının son bulması gerektiğini ve sabah namazının vakti girmek üzere olduğunu, buna göre hazırlık yapılması gerektiğini işaret eden ezan, ilk okunan Bilal-i Habeşi'nin ezanıydı. Ondan sonra Ümmü Mektum tekrar ezan okurdu ve insanları sabah namazı için mescide davet ederdi. İşte imsak vakti girince kardeşlerim, teheccüd ve bitir namazı kılınmaz. Bu, Bilal-ı ezanı bunu işaret ediyordu. O vakte kadar, o vakit girinceye kadar eee teheccüd namazı kılmak caizdir. O vakit geçtikten sonra kılmak caiz olmaz. Çünkü her namazın kendine göre bir vakti vardır. Peygamberimiz bize bunu öğretmiştir. Teheccüd namazının ne zaman kılınacağını da bu şekilde öğretmiştir. Dolayısıyla buna göre hareket etmek gerekir.